Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kimi dostların orada birbirini kötüleyeceği, kaçacağı yerde birbirini seven, Ya Rabbi bu da benim kardeşim, bunu da cennete koy diye samimi kullardan, kardeşlerden eylesin. Rabbim hepinizin yüzünü güldürsün. Amin. Kardeşlerim bugün sizlere hepinizin bildiği konularda bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Saf İslam'a çağrı üzerinde durmayı düşünüyorum. Amin. Aleyküm selamlar. Allah bana anlatmayı hepimize de güzel bir yaşamayı nasip etsin. Aynen. Evet hoş geldiniz. Sohbetimize Hucurat Suresi'nin 16. ayetiyle başlamak istiyorum. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala diyor ki: "De ki, dinini Allah'a mı öğretmeye çalışıyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsine vakıftır. Allah her şeyi bilir." Yani de ki dininizi Allah'a öğretmeye mi çalışıyorsunuz? İkinci ayet-i kerimemiz Nisa 136 Ey iman edenler Allah'a, Allah'ın peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebap gösterin. Kim Allah'ı meleklerini, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmış gitmiştir diyor. Evet kardeşlerim, bir bu kadar daha birçok naslar var Kur'an-ı Kerim'de. Ne kadar zikretsek azdır. Ama bu naslar Aleyküm selamlar bir müminin dinde dinine karşı takınması gerekli tavrı ve onların imanlarında aranan bütünlüğü ve tamlığı belirlemekte. Yani İslam'ın iman temeline dayalı tam bir inkiyat ya da teslimiyet ile yaşanabileceğini göstermektedir. Yani bu ayetler İslam'a çağırıyor. Gerçek kurtuluş bir Müslüman'ın tam manasıyla İslam'ın gereklerine nedir? Teslimiyetiyle mümkündür. Yalpa yaptığı ihmal ettiği her noktada Müslüman'ın ayağı ne yapacaktır? Kayacaktır. Aklını soktuğu veya kendisinden daha akıllı gördüğü insanların görüşlerine uyduğu an doğru yoldan ne yapacaktır? Sapacaktır. Düşünün bunu anlatmak için şöyle bir şekil çizeyim size. Düz yolda bir insanın gittiğini düşünün. Şu İstanbul'u kardeşlerim da sattı. Burada da bir dağ var şöyle. Bu yol böyle gidiyor. Bir insan şuradan sattığında şöyle gittikçe bu dağ doğru yolun önünde buna nedir? Bir engeldir. Gittikçe artık bu yol buna ne yapmaya başlıyor? Doğru. doğru gelmeye başlıyor. Artık bu yoldan gittikçe her adımda her fersahta ne yapıyor? Uzaklaşıp gidiyor. İşte fırkaların çıkmaları da hep böyle ufacık bir görüşten bir sebepten veya aklına uymasından ne yapmıştır? Kaynaklanan meselelerdendir. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki, de ki diyor dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Diyor. Size dini öğreten, şeriatı indiren kimmiş? Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir rivayet geliyor. Bera İbni Azip diyor ki Allah ondan razı olsun. Uhud harbinde Aleyhisselatü Vesselam'a yüzü demir zırhlı kapalı bir kişi geldi. Ey Allah'ın Resulü harp edeyim mi Müslüman olayım? Yoksa önce Müslüman olup sonra mı harp edeyim? Yani savaş edeyim de Uhud günü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine önce Müslüman ol sonra savaş. Ve adam öyle yaptı. Müslüman oldu, savaştı ve öldü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az bir şeyle çok şey kazandı. Şimdi adam yine aynı ameli yapacak. Yani savaşmaya geldi, teçhizatlı geldi, savaş biliyorsunuz, ya ölür ya da öldürür ya da hayatta kalır. Aleyküm selam ve İşte burada da Aleyküm selam ve rahmetullahi Şimdi burada anlatmak istediğimiz vurgulamak istediğimiz mevzu şu kardeşlerim bakın çok çarpıcı bir tablo var Geçen hafta sizlere Hemdek Savaşı'nı anlattım. Azap. Savaşın nasıl bir halde olduğunu az çok ne yapıyorsunuz? Gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz, değil mi? Bakın uğut işte farklı bir ortam değil. İnsana ihtiyaç olunan bir ortam. Adama ihtiyaç olan hele hele savaşan bir insana ihtiyaç olunan bir yerde Allah Resulü ve Vesselam hem de o hengamenin içinde insana bir düşünce telkin ediyor. Adam geliyor, diyor ki önce Müslüman olayım savaşayım, yoksa savaşıp mı Müslüman olayım? O ortamda bile İslam'ın adam kazanma diye bir telaşı yok. Yani o insana hayat kazandırma misyonu var. Bunu anladınız mı? Yani bir insan ancak İslam'a teslim olunca hayat bulur. Yoksa bir savaşa gelip veyahut uç topluluğa gelip burayı çoklandırmakla veyahut kocaman kocaman yerlere gitmekle, sayıyı çoğaltmakla nedir? Değil. Ancak insan İslam'a teslim oldukça işte bu fikri bize ne yapıyor İslam? Telkin ediyor. Yani sayı değil. İnsanın İslam'la ne yapması? Hayat bulması. Halbuki orada e, çok büyük bir şey var, olay var. Müslümanlar kaybetse bitti. Dava da bitti. Mücadele de bitti. Tebliğ de ne yaptı? Bitti. Hatta orada Allah Resulü'nün biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın mübarek dişleri de ne yaptı? Kırıldı. Yüzü ne yaptı? Yarıldı. Ve daha yaslanıp oraya şey yaptılar da öyle kurtuldular. Yoksa Hakikaten işleri neydi? Kötüydü. Ve bayağı da Müslüman ne yaptı? Şehit düştü. Ve böyle bir ortamda, böyle bir tabloda önce İslam fikri telkin ediliyor. Bakın. Sayı değil. Demek ki İslam neymiş? Bir hayatmış. Bir neymiş? Kurtuluşmuş. Teslimiyetmiş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki ekserimiz önce neymiş? İslam insan değil. İnsan kazanma değil. Allah Resulü asla bu usluba ne yapmadı? Gitmedi ve Kur'an'ın uslubuna baktığımızda ve hadislerin de doğrultusuna ki ikisinin doğrultusu da aynıdır. Ne diyor? Çoğunluğa uysan seni bile yoldan çıkarırlar. O tek başına bir ümmetti. O bir milletti. Veyahut hadis-i şeriflere baktığımızda ümmeti 73 fırkıya ayırılacak. Kim kurtulacak? Hep bakın azlıktan. Ama az olun demiyor. Ama burada sadece İslam'a giren kazansın. Yani insanlara tebliğ de hangi ortamda olursa olsun ne olacak? İslam. Gel beraber savaşalım. Gel beraber değil. Gel önce İslam ol. Kurtuluşa er. Sen benim ne yap? Kardeşim ol. Olay bu kardeşler. Birinci mesajımız bu. İkincisi Aziz bin Amr'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyor kardeşlerim. İslam yücedir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Evet. Müslümana her zaman öncelik vermemiz gerekiyor. Bu hadisin vurut sebebi şu. Esbabı vurudu dediğimiz. Biliyorsunuz ayetlerde esbabı nuzul var. iniş sebebi. Bu aynen hadislerde de var. Hadislerde dediğimiz zaman buna vurut denir. Nuzulsa ayet denir. Mekke fethedilmeden önce akşam Ebu Süfyan'la birlikte Aziz bin Amr alis vesselama gidiyorlar. Bazı sahabeler alis ve vesselama bunlar Aziz bin Amr ve Ebu Sufyan'dır İslam, İslam olmayandan daha hissettidir, İslam yücedir, onun önüne geçilmez buyurdu. Allah Resulü sözü burada söylüyor. Azizlen, Ebu Sufyan, Mekke'nin neleri? Önde giden azizleri, yani onların oraya gelmesi, ki oradaki insanlar da hani onlar geliyor, hani kabul edilsin tipinde, biraz daha İslam izzetli oluyor gibi bakıyorlar ama Allah Resulü ne diyor ancak İslam izzetlidir onun önüne hiçbir şey ne yapmaz hiçbir geçmez şey. onlar buraya Müslüman olarak gelirlerse ancak ne yapılır İzzet alır, izzet bulur diyor evet bu konumu iyice anlamak için Aziz bin Amr'ı da tanımak gerekiyor kimdir bu bilir misiniz ben tanıtayım Hicretin 6. yılında Müslüman olmuş. Rıdvan beyatında bulunmuş. Bu olay gerçekleştiğinde aziz Müslümandı. Bazı sahabeler sosyal dilimi düşünerek müşrik olmasına rağmen Ebu Sufyan'ın ismini önce söylemişlerdi. ve Vesselam Efendimiz bunu düzeltti. İslam'ın yüce olduğunu, öncelik sahibinin sadece Müslümanlara ait olduğunu ve bu hakkın hiçbir müşriye verilmeyeceğini ve eğer şurada bir diziliş varsa protokol diyorlar ya o protokolda birinci öncelikli insan kimmiş? Müslüman Mekke toplumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bir öneride bulunuyorlar. Sana iman edeceğiz. Ama şu kölelerle bizi zencilerle aynı sofraya ne yapma bunu kabul edersen seninle ne yaparız diyorlar. Yani iman ederiz ve sana tabi oluruz. Allah Resulü kabul ediyor mu? Etmiyor. Ve yine bir gün aleyhissalatü vesselam çok zayıf, kemikleri sayılan bir sahabenin arkadan geliyor. Şöyle hani C derler ya eskiden, şaka yaparlar. Şöyle gözünü kapatıyor ve köle satıyorum köle diyor. Sahabe tabi aleyhissalatü vesselamın önce Yumuşak telinden sonra kokusundan sonra da sesinden tanıyor. Ey Allah'ın ismini diyor. Benim gibi diyor. Kemik torbasına kim para verir ki kaç tina? vallahi diyor. Sen öyle kıymetsin ki diyor. Allah indinde. Senin bir telin bile dünyadan daha değerlidir. Diyor. Yani Müslüman dünyadaki yaratılan her şeyden nedir? Daha değerlidir. Birinci konumuz neydi? Müslüman ol, hayat ol. Yani önce hayatın değerli olabilmesi için Müslüman olman lazım. İkinci değer neymiş? Müslüman olduktan sonra artık en izzetli sensin. Yeryüzünde en şerefli nesin? Sensin. Ne zaman bu izzetin, şerefin değerini kavrarsan, idrak edersen. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Üçüncüsü ise İslam kimliği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç şüphesiz ki Allah sizin üç şeyi yapmanızdan hoşnut olur. Üç şeyi işlemenize de azap eder. Hiçbir şeyi ortak koşmaksızın yalnızca kendisine kulluk etmenizi topluca Allah'ın dipine sımsıkı sarılmanızı Allah'ın yönetiminizi Uhdenize tevdi ettiği kişiler hakkında samimi ve hayır davranmanızdan hoşnut olur ve bunların yapılmasını size emrederdir. Bunların üçünden ne yapar? Hoşlanır. Dedikodudan, malı zayiden, çok sual sormaktan hoşlanmaz. Bunların yapılmasından da sizi ne yapar? Ney Gerek fert, gerekse toplum olarak İslam'ın kimliğinin teşekkülü ve tahakkuku her şeyden önce tevhid inancına bağlıdır kardeşlerim. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizin şu üç şeyi yapmanızdan ne yapar? Hoşnut olur. Hani diğer dersleri de hatırlayacak olursanız bir amelin geçerli olmasında ne vardı? İki tane esas vardı. Birisi ihlas ikincisi neydi? sünnete uyulması yani ne yaparsan yap Allah'ın rızasına ermek için yap her sözde her işte her amelde Allah'ı ne yapacaksın razı etmeye çalışacaksın ki Allah senden ne yapsın hoşlansın demek ki hiçbir şeyi ona ne yapacaksın ortak koşmayacaksın ki Allah'ın rızasını kazanmanın ilk şartı da neymiş buymuş yani tevhid Tevhid yoksa ne olursa olsun Allah'ın rızasını kazanmak nedir? Mümkün değil kardeşlerim. İşte tevhid, İslam kimliğinin ilk alametidir. Önce Müslüman, sonra Müslüman'ın önceliği, sonra İslam kimliği. İşte İslam kimliği de tevhidin neymiş? Alameti. Bir camiyi gördüğünde ne hatırlarsınız? Sehmet. İşte bir Müslüman da o caminin hatırlattığından daha fazla şey hatırlatmalı. Neyi hatırlatacak bir Müslümanı görünce bir Müslümanı? Allah'a hatırlayacak. Allah'ın emir ve nehirlerini hatırlayacak. Bir Müslüman, bir Müslümanı gördüğünde hatırlayacağı neymiş? Bunlar. Ama bunun dışındaki bir şeyler hatırlanıyorsa kimlikte bir zedelenme var. Yani hani çakma diyorlar ya yani onu başka bir yerden almış o kimliği. Ya anadan babadan geçmiştir miras yoluyla ya da başka bir şekilde. Yani o ne yapılmamış kendi kazanılıp alınmamıştır. İkinci alamet neymiş? Birincisi İslam kimliğinin ön plana çıkması Allah'ın hoşlandığı ona şirk koşmuyor. İkinci neden hoşlanıyordu? Şimdi düşünün, şurada bir ip var, şurada da büyük bir kazan var. Ben ne kadar çekersem çekeyim bir yerde, ne yapacağım? Hı? Yorulacağım. Hep beraber çekersek ne olur? Hı? O ip gelirdi arkadaki artık çok hafif bir yüke benzer. İşte Allah'ın ipine tek başınıza sarılın demiyor. Ne diyor? Toptan, Toptan sarılın. Toptan sarıldığınızda ancak Allah sizden ne yapıyor? hoşlanıyor. Öyleyse kardeşlerim, kendi tevhidini güzelleştirdiğin gibi kardeşinin tevhidinde ne yapacaksın? Düzelteceksin. O kardeşinin de, o kardeşinin de derken Allah'ın ipini ne yapacaksın? Toptan sarılarak devam edeceksin. İşte bu da Allah'ın bizden istediği. İslam kimliğinin korunması ancak toptan Allah'ın ipine sarılmakla mümkündür. Tek başına asla bir şey yapamazsın. Neden yapamazsın? Şeytan. Çünkü şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişide evet. biridir. Müslümanların cemaatinden ayrılmayın. Allah'ın nesi vardır? Emri vardır. Namaz kılsa da, oruç tutsa da, cihat derse, ayrılmışsa cemaattan insan tevhid cemaatinden, boynundan, İslam bağı atmıştır, yapmıştır? Çıkmıştır ta ki dönene kadar. Onun için Allah'ın ipine toptan ne var? Sarılma var. De ki Allah'ı seviyorsanız ona uyun. Efendimiz'de İslam kimliğini ve çizgisini sürdürmenin Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sıkı sıkı sarılmakla nedir? Alaka vardır. Bugün fırkaların çıkması, insanların bölünmesi, birçok insanın isimlerle anılmasının tek sebebi Kur'an ve sünnet çizgisinden ne yapması, ayrılması ve hep şahsi görüşlerin peşine gidilmesinden kaynaklanmıştır. Allah bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Sonra İslam'a baktığımızda İslam'da din ve dünya birbirinden asla ayırt ne yapılmamış edilmemiştir kardeşlerim. Dünyayı terk et veya şöyle şöyle şöyle yaşa. Kemiklerin altında bir tünel aç, orada 40 gün yaşa. Ya sus tutsuz ye, kadınlardan uzak dur. Şunu yapma, bunu yapma. İslam'da böyle bir şey nedir? Yok. Allah azze ve celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsin diye yarattım diyor. İbn Abbas bu ayeti e, beyan ederken Allah kendisinden razı olsun. Her sözde, her işte, her amelde demiştir. Yani Allah'ı razı etmek için bizler ne yapılmışız? Yaratılmış insanlarız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hiçbir zaman dinle dünyayı birbirinden ne yapamayız? Ayırt edemeyiz. Niye? Çünkü burada yaşıyorsun, vaktini nasıl geçirdin? Buradan sorulacağım. Gençliğini dünyada nerede geçirdin? Buradan sorulacaksın. Malını nereden kazandın? Nereden harcadın? Cimri mi oldun? Müsruf mü oldun? Helaldan mı? Burada ne yapacaksın? Hepsinin hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Ve burada ne yaptıysan ahirette onun karşılığını göreceksin. Ya ebedi saadete ya da Allah muhafaza ebedi azaba gideceksin. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iman 70 küsur şubedir en üstünün la ilahe illallah en küçüğününse yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme demiştir ki aleyhissalatü vesselam bu da neyi gösteriyor e, dinin aslı iman imanın aslı da halpteki tasdik yani kabul azalarında da nedir ameldir artar eksilir imanın şubeleri olduğu gibi küfründe neyi vardır Şubeleri vardır ve La ilahe illallah demekten sonra yoldaki eziyet verici şeyleri gidermeye kadar ne yapıyor? Din ve dünya işleri devam ediyor. Hiçbiri birbirinden nedir? Farklı değil. Ama hepsinin tevhide bağlandığı bir yer var. Nedir bunlar? Yoldan insanlara eziyet veren bir şey kaldırmakta nedir? İmandandır. Birisi desek ya bu da imandan ne olur? Bu direk nereye bağlanır? Tevhide bağlanır. Geleni inkar ettiği için o küçücük bir şey daha insanı ne yapar? Kafir eder. Allah muhafaza. Evet kardeşlerim. Kalpteki tevhid inancının sözlü ifadesi demek olan Allah'tan başka ilah yoktur ikrarının iman tezahürlerinin en yükseğe ve en üstün olduğu tezahüründe yoldan eziyet verecek şeyleri gidermek olduğu da ne yapıyor? beyan ediliyor. Yani İslam her zaman nedir? İzzettir. İslam'ı kabul ederken onun getirdiği güzellikleri temizleyici unsurlarını çok güzel yakalamamız gerekir. Bir namazın Kur'an'daki ayete bakıyorsunuz. Bir insanın namaz her türlü fahşadan ne yapıyor? koyuyor. Düşünün namazın güzelliğini. Yani namaz kılanla kılmayan bir olur mu? Veyahut hadis-i şerife gidiyorsunuz o namaz gidiyor bir insanın evinin önünden nehir geçse günde beş sefer girip yıkansa kirden eser kalır mı? Kalmaz. Kalmaz. E şimdi ayette, hadiste Allah muhafaza hiç şey, şüphe olur mu? O zaman nasıl bir Müslüman anlayışı, nasıl bir teslimiyet var yeryüzünde şu an inanan insanlarda ki kılmış oldukları namaz bırak kafirleri, müşrikleri bir Müslümanın Müslümana olmayacak eziyetleri yapıyor. Ayette, hadiste yanlışlık yoksa o zaman yanlışlık nerede? İslam'ı güzel anlayamamışız. Müslümana öncelik verememişiz. Allah Azze ve Celle'nin izzet ve şerefini ön plana çıkaramamışız. Toptan Allah'ın ipine sarılmanın ne olduğunu anlayamamışız. Bunun bize getireceği güzellikleri, güçleri ne yapamamışız? Gereği gibi kavrayamamışız. Ve unutmayalım ki iman, şube şube, bunları bir insan yapmasa da kalbinde hardal tanesi kadar iman olsa o bile Müslümana ne yapıyor? Yine fayda veriyor. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. İslam hidayeti cidden insana verilen nimetlerin en büyüğüdür kardeşlerim. Bakın, Abdullah bin Mesut'tan gelen rivayette Allah Resulü ve Vesselam ne diyor? Dini öğreniniz. Onu insanlara öğretiniz. Ferai zilmini öğreniniz. Onu halka öğretiniz. Kur'an'ı öğreniniz. Onu halka öğretiniz. Çünkü ben Ölümlü bir insanın ilimde ortadan kalkacak ve daha sonra çok büyük fitneler zuhur edecek. O kadar ki bir ferahize kesin hüküm hakkında ihtilaf eden iki Müslüman davalarını halletmek için gidecek bir tane Müslüman bulamayacaktır. Parnak kaldırın bakayım. Miras hukukundan ben dört dörtlük anlıyorum diyen bir tane Müslüman eline kalırsın. Hadi suhur etmiş mi? Allah bizleri affetsin. Bakın başka mesele demiyor. Kur'an ilmi veyahut fıkıh ilmi halden şu şu halledilemeyecek demiyor hangi konudan bir kişi bulunmayacak diyor? Basit bir mesele değil. İslam'da hiçbir şey basit değil. Zeyd vefat ettiğinde Allah kendisine rahmet etsin. Sahabeler ne diyor? Eyvah ilmin yarısı gitti diyor. Çünkü Zeyd ferahizde üstattı. Yani bir minas hukuku olduğunda herkes kime giderdi? Zeyd'e giderdi. Zeyd onun meselesini ne yapardı? derdi, Zeyd vefat ettiğinde bir müşkilat oldu. Ama dinde eksiklik nedir? Yoktur, yazılıdır. Ama burada dikkat edin bu hadis yaygın bilgilendirmeyi ve bilgilenmeyi teşvik etmekle aksa yaygın ölçüde cehaletin baş göstereceğini ne yapıyor? Bizlere anlatmak Anladım. istiyor. Eğer ilme aşık değilseniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İki haris doymaz diyor. Yani hırslanır. Biri ilme talip, biri dünyaya talip diyor. İkisi de hırslandıkça hırslanır diyor. Birinin zenginliği iki kaşının arasına, arasına verilir. Birinin zenginliği de kalbine. Birisi diyor çalışır, didinir, eziyet eder ona takdir olunan diyor ancak isabet eder birinin de diyor ayağına dünya serilir de gelir diyor Allah ilme hırslı olanlardan eylesin kardeşlerim işte burada da eğitim, öğretim özellikle Müslümanların dinine önem vermesi gerektiğini vurguluyor. maalesef bugün biz buna yeterince önem ne yapmıyoruz Allah bizleri affetsin kardeşlerim. İşte din sekteye uğradı mı ve bu sefer alim de yetişmeyecek. Bu sefer insanlar küçüklere gidecek, cahillere. Sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı fikirde olan akılları başında olmayan hatta belki de deli rapor olan zır delilere, cinlilere gidecek. İnsanlar fetva soracaklar. Onlar da sabah ayrı konuşacak. Akşam ayrı, ertesi gün ayrı. Hem sapacak hem de saptıracaklar. Allah bizleri mağfiret etsin. İşte İslam hidayeti ne diyor? Önce dikkat edin sıralamaya öğrenin, sonra öğret. Ve İslam'ın ilin içinden de ne yapıyor? Ee, sıralamaları seçiyor. Din ilmini i̇bn Mace'nin mukaddimesinde gelen rivayette biz Allah Resul'dan önce neyi öğrendik? İmanı. Sonra Kur'an'ı. Onunla da imanımızı ne yaptık? Artırdık diyor. Öyleyse önce dini, dini ilimleri sonra Kur'an'ı öğreneceğiz. Sonra onun ahkamıyla. Ve bunu ne yapın diyor. Kendinize ne yapmayın? Bırakmayın. Neslinizi Müslüm'ün elli nolu rivayetini hatırlayan var mı? Allah Resul diyor ki ve vesselam her peygamberin diyor bir ashabı olur havarisi olur diyor. Onlar ne yapar? Peygamberleri neyi emretmişse onu alır hayatlarına geçirir. Neyden de nehyetmişse ondan uzak dururlar diyor. Sonra yani peygamberlerin vefatından sonra insanlara iyiliği eder kendileri de uyar insanları kötülükten nehyeder kendileri de uzak dururlardı diyor. Ama onlardan sonra bir nesil geldi diyor. Ne yapar bu nesil? Dinde emrolunan işleri bırakır, nehyolunan işlerle uğraşırlar ve dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar ittihaz ederler yani çıkarırlar. İşte kim bunlarla eliyle mücadele eder sonu ümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah bizlere hayır versin. Amin. Emrolunan işlerle uğraşanlardan eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. İslam'ı güzel yaşamak. Anladık İslam hidayeti öğrenince insanlara ne kadar fayda veriyor. Demek ki öğrenmez unutur gidersek elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam'da ne yapıyor? Eskiyip gidiyor. Bugün mesela şuna şaşıp kalıyorsunuz değil mi? Bir yerde namaz kılıyorsunuz. Birisi sizin namazınızı görüyor. Ne biçim namaz kıldın? Diyor. Niye soruyor bunu kardeşler? Ha? Neden soruyor? Bilgi yok. Ne var? Adam aynı eskiden tren seyrediyorlardı. Şimdi televizyon seyrediyorlar. Televizyondaki eskiden millet yıl dans dansöz seyrediyorlardı. Bugün de dansöz gibi kıvırtan alim müsveddelerini seyrediyorlar. Onların ağzından ne çıkıyor? Aynen o. O doğru. Öbürleri nedir? Yanlış oluyor. Bugün oradaki insanların namaz kıldığını veyahut o porof dediğimiz sohbet eden insanlar hiçbir sohbetinde görsel olarak bir namazı gösteriyor mu? Şöyle kılınır, böyle görüyorlar mı? Yok. Ama insanlar Allah Resulü'nün sohbetine geldiğinde, namazın vakti geldiğinde Peygamber Aleyhisselam öne geçip namaz kıldırmıyor muydu? Ve beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyor muydu? İnsan toplumca görsel bakın böyle öğreniyor. Ve namazın sahibi o bize öğrettiği bu. Ama bugün maalesef dini öğrenmediği için toplum, öğretmediği için bu sefer cehaletle gelen her neyse onu ne yapıyor? Kabul ediyor. Ta ki onun zıttına yani bir hareket yaptı.